Muhterem efendim, gıybetin topluma musallat olmuş sinsi bir kurt ve insanlar arası ilişkileri bozan çirkin bir günah olduğu herkesçe iyi bilinen bir husustur. Buna rağmen toplumda gıybetin hala var olması nasıl izah edilebilir? Bu mesele üzerinde çok sorulmuş. Üstad Hazretlerine mektubatı hususü bir bahis ayırmış. İşaret-ül da tefsirine temas ettiği... Kelimelerin üzerinde durduğu, kelimelere yüklenen manaları açtı. اَلْيُحِبْ عَادُكُ مَنْ يَأْكُلَ لَحْنَٰهِ اِنْ اَيْتَنْ فَكَرِيْتُمُونَ Asasiyet üzerinde durdu. açılınca çok şey ifade eden bu mektupta üstlarla üzerinde duruyor. Kur'an-ı Kerim'in icacı üzerinde durduğu yerlerde onu bir üç şeyden misal olarak veriyor. Bu mektubatta da var bu mesele. Gıybet çok önemli bir günah. Hatta bazıları demişler ki, اَلْ لِيبَتُ اَشَدُّ مُنَ الْزِنَةِ cilbet zinadan daha eşettir demiş. Yine üç verdiği ölçüler içinde cilbette öyle bir nevi vardır ki o zinadan daha büyüktür. Çünkü bazı cilbetler vardır ki bunlar çok önemli şahıslara bunlar hakkında söylenen söz affedilmeyecek olan şahıslara cilbet olur. Bazılarına göre arz etmiştim efali كُفُرْ اَلْفَاذِ كُفُرُ ile alakalı diyor ki Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, zennete, onun hakkında olumsuz bir şey söyleme, bu insan tövbe etse de kabul olmaz diyorlar. Bir insan Allah'ı inkar ise kabul olur da fakat Efendimiz hakkında bir şey söylemişse kabul olmaz diyor. Çünkü onu bulup ondan hakkını bana helal etme et imkanı yok. Şimdi öyle zatlar vardır ki diyelim Hazreti Ebu Bekir, işte, Raficiler hallerini ağlanacak durumdalar. Hz. Ömer, Ayşe Validemiz, Hz. Osman Efendimiz, Dani cilleri sahabe-i içinde onların nazarında Hz. Ali'nin karşılıklı gördüklerinden dolayı merdut sayılıyor. Koca bir zümreyi, salihini bu insanlar gizlet ediyorlar. Haklarında suizanda bulunurlar. Şimdi ciddi bozatları hakkınızı helal edin. Hakkınızda böyle naseza nase şeyler söyledik falan deme imkanı yok. Bu korkulur onlar, Suyu akıbetinden korkulur. Ne yaparlarsa yapsınlar, affedilme ihtimali uzaktır. Allah bilir biraz evvel bahsettiğim mülaza çerçevesinde Cenab-ı iki sıradan bir lütfu olur. Bilemeyiz. Her yani temkinli bakmış, onları Fırat-ı görmüş. Hülûl ve inan inanmıyorlarsa, haşâ ve kella, üluhiyet Ali'de tecessüm etti demiyorlarsa, onlar için yine bir fereç, bir makreç, mütâh'a etmiş, Fırat-ı sarmışlar da, kafir dememişler, mürtet dememişler. Bunun gibi, mesela bir şahit geylanı hakkında bir şey söylerse, Hüsusuyla öyle tasavvufu olan aynı zamanda bir yönüyle de böyle naz insanlar olan insanlar, bunlar gayretullah'a dokunacak şekilde hele olursa hemen cezasını görürler. Ahirette de affedilmezler. Bir meselenin böyle bir affedilmeyen yanı var. Bir diğer yanı da kıymet ferdi gıybet değildir. Töhmet, ferdi töhmet değildir. İftira buhtan, ferdi iftira ferdi buhtan değildir bir cemaati iftira etmek vardır. Bir cemaatin muhtanı söz konusudur, bir cemaatin devleti söz konusudur. Mesela Kadiriler falan dediğin zaman kuskocaman bir cemaati nazar aldı, kuskocaman bir cemaat hakkında dil okudu Mesela Şahazeyliler dedi. Mesela desen ki bazı şah Şahazeyliler, onların içinde bazen teşebbihin desen söz yurtturur bu yani. Gerçekten şeyh olamamış hakikaten. Olması gerekli olan Kuruma gelememiş, bu başka mesele de fakat Şazeliler dediğiniz zaman Hasan Şazeli Hazretlerinden günümüze kadar ne kadar Şazeli varsa binlerce belki milyonlarca insanlar o yolda imanlarını kurtarmışlar, o yolda kemalatı insaniye yükselmişler, her bir insanı kamir olmuş. Ve keza dese ki insan, muh talebeleri şöyle, Bediüzzamanın talebeleri de şöyle, işin doğrusu işlerinde bir tane ciddi adam da çıkmadı falan dese, böyle korkunç veribet ki başta düz zaman olmak üzere. Çünkü o zat diyor ki, inşallah nur talebeleri imanla kabre girecekler diyor. Bir imanın çok güçlü onların. Bütün detayifi insaniye, zahire ve batın ellerine nüfuz ettiğinden dolayı şeytanın eli ulaşamayacağı yerlere iman ulaşmış demektir. İkincisi, her bir insan dua ederken onun namına dua ediyor. Dua külliyet kesif Böyle külliyet kesif duaların duaları ilahi açısından reddedilmesi söz konusu değil. Şimdi diyor ki o kendisine bir yönüyle talebeli cihetiyle intisap eden insanlar hakkında böyle bir üst ortaya koyuyor. Ve biz bunu realitelere de uygun görüyoruz yani. Müminler hakikaten tek çizgi üzerinde omuz omuza verseler toplanabilir rakamlar şeklinde رَبَّنَ عَفِرْلِ وَلْوَعْدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ dediklerinde hepsinin defterinin öyle bir رَبَّنَ عَفِرْلِ وَلْوَعْدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ yazılır yani. Bu Allah da onları muafiyet Şimdi haklarında böyle sürekli hep bereket duası yapılan ve defterlerine bereket akan insanlar hakkında suizan etme çok korkunç bir şeydir. Evet. Bunun açılım uçudur. Teker teker bu insan bizi o şartların hepsini bulamazsa Hakkını helal et diyemezse ve sözünü aynen orada şerretmezse ben sizin hakkınızda şöyle dedim. Senin de bu işin içinde hakkım vardır. Hakkını bana helal etmezse, demezse hafizan Allah kurtulamaz o insan. Yani doğal külliyet kesmediğinde kabul edildiği gibi rivetle külliyet kesmediğince, külli bir rivet olunca, onun hakkı helal ettiğince o insan kurtulamaz, serilemez o işin içinde alırlar, o onca insanın vebalini onun sırtına yüklerler hafizem Allah. Bu da küfre eş bir şeydir. Bakın biraz evvel okudum Hali Şerif, işte böyledir yani. Basit, benim gibi sıradan bir insana dese ki, ulan konuşmasında adam da konuşmasını da bilmiyorum. Bu bir bir veto olur. Ama bir cemaat veyahut şerefi haysiyeti, cemaatin şeref haysiyeti bütünleşmiş, ayrı olmuş. Artık onun adını andığınız zaman da, ne kadar şey varsa, o çizgide düşünen insan varsa, hep hatıra geliyor. Külliyet kesbetmiş şahıslar vardır böyle, kutup gibi. Onlar adeta o cemaate temsil ederler. Onlar hakkında bir şey söylendiğinde bütün cemaatin riveti yapılmış olur. Aklı elmiyor bu, kalıyor, falan oluyor, falan oluyor deyince, ki, billah, o bakımdan bu zinadan daha eşittir. Hep de bazıları, orada diyorlar ki, sizlere zinadan daha eşittir. O kadar ağır bir şey. Meseleyi biraz daha belki tehcil diyelim buna. O açıdan söylenmiş olur. Şimdi evvel onu çok iyi belirlemek lazım ki Kur'an-ı Kerim lisan-ı nezihine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezihine rağmen hibet hakkında Kur'an اَيُحِبْ <gülüyor> اَحَدُكُمَنْ يَأْكُلَ لَحْنَٰهِ مَيْتَ Ölü kardeşinin etini yemem. Ne demek bu? Yani leş yeme diyor. Ne demek açalım? Leş kargalığı yapmasın demektir. Üstadın oradaki o enfes tespitleriyle vicdanınıza ne olmuş yani böyle? İnsanken leş kargalığı yapıyorsunuz. Hayati ıştımayeden nasibini alan sizin hayati ıştımaye umumi ruhunuza ne olmuş böyle? Kendi heyetinizi yer alıyorsunuz diyor bunlar. O istifan enfesi kelimelerin hepsine nüfuz ediyor. Su gibi, belki Nur gibi, belki bir ruh gibi silah ediyor hepsine diyor. Şimdi Kur'an öyle eti yemeye benzetiyor, gıybet etmeyi. Hatta bu konuyla alakası yok. Kevili ahadis açısından. insan rüyasının et yediğinde rüya tabircileri gıybet ettin demek derler. Gıybet şeklinde yorumlarlar. Ve bu çok halk arasında yaygındır yani. Ne eti olursa olursun yani. Et gevelediği zaman, ağzını aldığı zaman rüyasında birini çekiştirmiş, onun etini çiğnemiş demektir. Tevhül-i açısından. Bu rüyadaki misal aleminden onun rüyasına intikal eden şekiller açısından öyledir. Fakat tevhül-i açısından doğrudan dolayı hadiseler içinde de ciddi zaman berzahta misal aleminde, kabirli belki öyle yapacak yani. Kardeşin etini çiğneyecek. İhtimal orada belki kendisi de köpek gibi temsil edecektir. Çünkü ancak öyle dişli olanlar sırlar onu. Evet. Şimdi bir adamı ısırma ferdi olur ama koskocaman bir cemaatı o kudurmuş kurtlar gibi. Hiç gördünüz mü onları? Yani bir sülün içine daldığında bir tanesinin o kuyruğunu kopayım, yiyeyim desin yeter ona yani. O karnı duyurur ama öyle yapmaz o millet hayvanı. Birinin kıtlağını deler, birinin kuyruğunu koparır. Gördüm ben bizzat yoruldum, birinin ayağına saldırır. 50 tanesini yararlar orada. İşte bu kendini bilmez, densiz kıymetçiler, ağızlarını açtıkları zaman böyle ulu orta konuşurlar ve hayatı maneviyeden mahvederler. Kendi ahiret yıldızanı karartmış olurlar. Ahiretteki parlak yıldızanı karartmış olurlar. O açıdan çok önemli. Bir mesele nedir yani? yani? Onu bir yere oturtmak lazım. Şimdi bu daire içinde çok şeyler halledilmiştir. Bu iman dairesi içinde, husus nur dairesi içinde, belli ölçüde, belli ölçüde imanı taklifiye ulaşma sayesinde Allah'ın izniyle zinadan uzaklaşma olunmuştur. Allah'ın izniyle. Belli ölçüde diyorum ben. Çünkü göz ne kadar uzaklaştı, kulak ne kadar uzaklaştı, el ne kadar uzaklaştı, bilmiyorum o bakımdan. Kesirim atamıyorum da. Efendim... Hırsızlık yapmazlar yani zannediyorum, çalmazlar bir şeyi. Aç kalsalar da kimsenin hukukuna tecavüzlerler. İnsan öldürmezler. Bu hareketin tarihinde yani bir asra yakın tarihinde böyle bir halse görülmemiştir. Ama bazen öyle ahval olur ki insanın damarına basarlar çok. Dokundururlar insanın damarına ve insanın tepesi atar sonra her şey vata bak yani. İnsana her çubatı abat ediptecek çok durumlar olmasına rağmen öyle bir halki olmamıştır. Namazlarını temkinle kılarlar. Hep arkadaşlara arz ediyorum. Ben bu yaştan çok küçükken namazıma dikkat ediyordum ama fakat çocukluğumdan 20 yaşına kadar, belki 18 yaşına kadar kıldım namazlar, hep iade ettim ben. Abisme dikkat etmemişimdir, niyetimi çok doğru yapamamışım dedi. Çok samimi söylüyorum yani, seslerine pazarına geldiğimde de sürekli iade ediyordum namazı. Şimdi ben esas bu talebelerini tanıdığımda, ablislerine dikkat ettim ben. Bana çok şey öğrettiler. Yani bir ciddi bir istigma felsefesini onlardan öğrendim. Yani bir itiraz yaptıktan sonra duracaksın. Yani bu kitapları yazıyor da tavır ve davranış itibariyle bu temkin-u tiyakkuzu onlarda gördüm yani tanıyınca. Ayaklarını lavada yıkadıktan sonra bir havlunun üstüne koymayı onlarda gördüm. Normal basit bir bile, basit kirliyorum ben buna, şer'i değil. Basit kirliyle bile ayaklarının kirlenmesine müsaade etmemeyi onlarda gördüm. Çamaşırlarına dikkat etmeyi onlarda gördüm. Yeminler, işmelerine dikkat onlarda gördüm. Az yemeye, az umut uyumaya, hayrete varmayı, yağsız yemek yemeye evi bakı olanlar yemişler bunlar ama ben kaldığım derslerlerde söylüyorum yani, Said şeyin devlet teresinde kaldığım yerde, hac Bayram'da kaldığım yerlerde, Süleymaniye'de kaldığım yerlerde vekâvım gittiğim zaman kazıyordum ben alanlarda. Kaldığım yerlerde de gerçekten Müslümanca hayatı ben onlarda gördüm. Ve kendi kendime ben yeniden yani hayata uyanıyorum, yeniden ruhta, gönlümde diriliyorum dedim yani. Çok şeyler anladım. Demek ki bir topluma bütün bu güzel şeyleri kazandırdılar. Ben ancak onu kabiliyetime göre almışımdır. Kimileri çok derince almıştır o meseleyi. Ve çok derince bir girişe masal olmuştur. Allah'ın hayat Şimdi bütün bunlara rağmen, fakat esefle benim müşahede ettiğim bir şey var. Elbette şu eskilerde eskilerdeydi yani. İşte onlardan bir kare arz ettim abi yanında deseydin ki, bir adam bakarken böyle boynunu eğerek konuşuyor falan deseydin, senin dilinin çökünlüğünü kesmek lazım derdi. Ne tiğmet ediyorsun derdi. Yani çok basit bir şey sana, ne olur ki böyle deysem falan dersin. Onlar da belki yoktu yani. Duymadım ben onlardan da. Ben bir Tahir Abi'den, bir Mustafa Gül abiden, tanıdığım insanları arz ediyorum. Bir Hulusi Efendi'den duymadım yani. Böyle bir şey duymadım. Bir Sumur Abi'den de duymadım böyle bir şey. Ama bizim için aynı şeyleri rahatlıkla söyleyemem. Yani az önüne açıldığımda Sanki halkmış gibi, hakkımızmış gibi bakıyorsunuz hemen beni çekiştirmeye dönüyoruz. Bırak onu adam. İşte bırak onu dediğin zaman ötede sana bırak onu derler. Neden? Çünkü ağzı kirli onun. Size bahsetmiştim. Anne annem benim ölüyor, diriliyor bir daha. Dünyaya dönüyor. Size çok enteresan. Bir daha, uzatıyorlar. Gözlerini de kapatıyorlar. Ne kadar zaman bilmiyorum. Annem diyor ki dirildi bir daha. O yaşadı. Sonra senelerce şey yaşadı. Diyor ki ben aleme gittim diyor. Çok mübarek bir kadın. Melekler geldiler iki tane. Dediler ki bu dilini kirli kullanıyor, Dilinin gerisini yüzmek lazım. Türk yukalist konuşurdu biraz. Mesela derdi işte sen kesin tekisin tek falan derdi. böyle derdi. Dili çirli dediler bunun gerisini yüzmemiz lazım. Dediler. Ve dilimin gerisini yüzdüler diyor, nenem. Ben görmedim Bu Mübarek bir kadın olduğunu söylüyor. Şimdi insana ahirette böyle bir pis insan muamelesi yaparlar. Kirli insan muamelesi yaparlar. Bırak dediğinde bırakırlar seni. At onu dersen atarlar seni. O şöyle kötü bir adam dersen, kötü bir adam diye senin hakkında da aynı şey varlar, aynı şeyi söylerler. Ben şimdilerde, belki biraz bizden evvel, bizden sonra da devam ediyor. Önünü alamadığınız bir günah varsa, o da böyle, hatta bir masum kılıf içinde bugün mevcudiyetini devam ettiriyor. Post değiştirmiş, böyle keçi postuna durunmuş, o kurt bizim içimizde bizi kemeriyor kıymet. Dolayısıyla zinadan tehlikeli olmuş. Zünat büyük diye gitmiyor, etmiyor yani bir insan. Çünkü herkes onu melun görüyor. Öyle melun bir işin içinde başında onu görürlerse tabii lanetleyecekler. Herkes ona tuhaf bakacak. Fakat herkesi alıştırlıkları, herkesi givete motive ettiklerinden dolayı, herkes bir yönüyle ondan nasibini aldığından dolayı o gavur günah, masum bir günah haline gelmiş. İnsanlar utanmadan, kızarmadan onu söyleyebiliyorlar. 3 tane güldü Denebilir ki günümüzde belki her zaman öyle değildi. Günümüzdeki ibret günahların münafıkı midibet. Bizim aramızda bu nifak yanıyla bu hayatiyetini devam ettiriyor. Yani kaşediyoruz. ediyoruz. meze Kur'an diyor ki veylun cehennem olsun. Canı cehenneme diyor. Likillihü ağzını gözünü eğen, büken, şunu bunu levmeden, onu bunu kıyan insanlar canı cehenneme diyor Kur'an-ı Kerim. Ne düşünün. Fakat o miret günahı bizim aramızda kesin masumiyet etmiş. Belki, dolayısıyla da meclislerde iltifat görüyor ve bir rahatlıkla konuşabiliyoruz. Bu arkadaş çalışmasının hakkını veremiyor. Bu arkadaş tembeldi. Bu arkadaş bu meseleyi anlamıyor. Bu arkadaşlar risalelerden de nasibi yok. Hatta Risaleleri okur Güzel bir şey bu, çok güzel bir şey. Bu arkadaşlar risaleleri doğru düzgün okumuyorlar derken, okuma bir meziyettir ama fakat bu böyle bir reziledir ki okmuyor deme. Öyle bir hiledir ki bu mesele. Hile budur yani. Önü bir leziledir ki o okumanın o da kazandırdığı meziyeti elli defaları götürür. İşte böyle masum görünen yanları itibariyle bu kafir günah mevcudiyetini devam ettiriyor. Bir yönüyle nur felsefesinin, nur düşüncesinin de onun için bir dar ağacı kurup onu idam etmeye gücü yetmedi yani. Hazreti buyuruyor ki Misale-i Nur küfrü mutlakı idam etmiştir diyor onun düsturları, elmas düsturları karşısında küfür mutlak diyemez yani. En mütemerit insanlar bile tereddüte girmişlerdir. İki tarafa bakıyorlardır. Fakat en temiz gibi görmen insanlar ağzlarını açtıkları zaman bakarsan insanı tibet ediyorlar. Bu açıdan da onun böyle serbest dolaşıma sahip olduğu bir dönemde vizeli gibi her yere girebildiği bir dönemde ve insanların ondan tiksinti duymadığı bir dönemde bunlar günahın kolay işlenmesinin yollarıdır. İnsanlar tiksinti duymuyorlarsa, söylerken ayıp bir şey yaptım demiyorlarsa yaparlar onu. Ve herkes iştirak ediyorsa o meseleye bir yönüyle, herkesin rüzgarını arkasına alan bir insan rahat yapar onu. Dolayısıyla diğer günahlardan daha melumdur. Onun için zinadan daha eşittir. Öyle görmeli yani. Bir zaman arkadaşlara dedim yani bir ağzını açsa dese ki mesela Osman Özel niye şöyle oturuyordu acaba? Bu şekilde işte niyeti iyidir yani onun. Mesela acaba bir rahatsızlık mı vardı? Doktora gösterseydi onu niye öyle oturuyordu falan. Belki öyleydi niyeti. Ama sözün başlangıcı itibariyle niyetini açmayan böyle demesi belki o duyduğu zaman ondan rahatsız olacaktır. Bu ibetin daniskasıdır. Hakkın yok onu demeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kadın geliyor. Entarisi normal. Bu ülkenin entarisi standartlarına göre biraz Efe uzun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki entarinin şeyini gösterirken günümüzde istizade olarak onu da dedi. Ne mantonun yerden sürünmesi ne de entarını yerden sürünmesi. Efendimiz dizle topuk arasında ortada bir yeri gösteriyor. Buraya kadar diyor. Altta şurabımız olur. Buraya kadar diyor. Yani öyle yerlerden sürülen şey de yok. Ondan da mehide saymış ya. Kibir demiş, bu malda öyle yapıyordu onları, Hatta o öyle hoşunuza gidiyorsa, hafizan Allah-u Teala, o dinin yüz çevirme gibi bir şey de olabilir. Din ne diyorsa bile biz onu yaparız. Adam yani akıl vermez öyle şey. Her muamelede bir bir tabiriyan vardır. Her tabiri şeyde bir akli, bir hikmet yanı olduğu gibi, her muamelede bir bir tabiriyan vardır. Madem benim Efendim Hazreti Şari öyledir, biz böyledir. Bunu diyelim. ben. Entarisi biraz uzunca yani. Uzunca nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanlarına göre, beyanlarından ortaya gelen standarizeye göre biraz uzun. Ayşe validemiz biraz entarisi netbeklere unutulmuyor. İpti diye Ayşe tutuluyor. Hibet ettin diyor. Entarisi netbeklere azıcık uzun diyor. Demek azıcık ya kasa falan desen yine hibet oluyor başının örtüsünü biraz sıkça yapmıştı. Yine kıybet oluyor mu? Yani tarifini yaparken diyorlar ki duyduğu zaman şöyle böyle. Kendisini rahatsız edebilecek her söz kıybettir diyorlar. Yüzüne söylendiğinde şöyle böyle. Rahatsız olabileceği her söz kıybettir diyorlar. Şimdi bu manada kendi aramızda kendi ailemiz içinde böyle bir şey hemen ifade edilmeye kalktınca yapılması gerekli olan şey ya kulaklarını tutup gideceksin, sahabeden bazılarını yaptığı gibi ya katıl o meclis, bu meclis oturulmaz artık. Burada günah işlendi, alma isyan edildi, meclisi terk edeceksin, boykot yapacaksın. Kim olursa olsun burada, biraz evvel bahsettiğim yapmaz, haşa, sümme haşa, Tahir abi yapmaz. Bunu yapan Tahir abi dese ki, falan işte bizim Selçuk Hoca'nın gözlükleri de kötü görünüyordu'' dese, orada hemen katıl o meclisi terk edip gideceksin. Eğer cemaatte topluca, kıymet edenlere karşı usul adap erken bilmeyen, henüz bu meseleleri öğrenememiş, yeni, yüklediler için belki bu mevzuda ona anlatayım, fırsatını yakalamayı düşünebilirsiniz. Bir mehil verebilirsiniz. Mahkemelerin imhali gibi bir mehil verebilirsiniz. O istisna yerine koyalım. Eğer böyle toplu bir tavır sergilerseniz zannediyorum, öne alınabilir bir kere başla vicdanlarımızda onun çirkin bir şey olduğunu kabul etmemiz lazım. Onu çirkin bir şey olarak kabul edeceğimiz ana kadar o masumiyetiyle kendi aramıza kendisini her zaman bir yer bulacaktır ve bizim tarafımızdan iltifat görecektir. Ahirette nasıl namaz girdiğiniz zaman güzel bir insan suretinde kabirde size refakat edecektir. Zannediyorum gıybet de herhalde orada bir laşe şeklinde sizin başınızın ucuna konacaktır. Onun pis raihasıyla ve ürperten çirkin görüntüsüyle orada kabirde size azap olacaktır. Kabirinizin öyle, kabir ufkunuzun öyle kirlenmesini istemiyorsanız ona karşı şimdiden ciddi bir tavır almanız lazım. Hep beraber. Ben ağzımı açık yarım kelimelik bir şey ifade ediyorsam hemen tavır alın. Sözü değiştirin sohbet canana gelelim, deyin demesini bilen Cesareti medeniye, daha doğrusu cesareti diniye ihsâr mesela Mürşem gıybet daha tehlis edin buyurmuşsunuz. Salih gıybetten daha çok müşem olarak yapalım gıybetten evet, tehlikesi tehlis Evet işte o biraz daha masum gösterdiğinden dolayı. Ne kadar masumsa, ne kadar kapalıysa o kadar rahat yapılıyor. Gıybet etmedin diyor. hani bir de kafirce bir mülaza var, doğruyu söyledin diyor. Yani bunun manası şu demek ki, iftira etmedin diyor. Yani daha büyüğünü yapmadın, bu biraz ondan küçük. demek gibi bir şey. Bir de masum şekli şöyle olur onlara. Mesela esas birini gıbet edecektir çok şeytanca bir fikir. Mesela mübarek kardeşimiz çok güzel bir kardeştir. Çok böyle hakikaten namazı, niyazı olacak ancak, noktada geliyor, ancak dedi işte o ancak demesi bile orada çünkü ancak demek, laze dairesi açık demektir. Benim söylediğim şu hüsnü niyete güzel söz bitmedi. Fikir devam ediyor demektir. Ancak, ancak dedikten sonra bir sürü de laf eder orada. Ancak, yani insan biraz şöyle, şu nurlara karşı da vefalı olur. Refahsız demek. Evet. En tensiyatlı olur yani. Anca, fakata, şu kadar var ki, ne var ki, onlardan sonraya kalan sözler var ya, mevhum sözler. En tehlikeli de onlardır. Allahümmeğfir lana ve limen ikhtabına, Allahümmeğfir lana ve limen ikhtabına, Allahümmeğfir lana ve limen ikhtabına, Ya Rahman Rahme, Ya Zillahi, Ya Kavmi, Hayyakim, Ve Sallallahu Ala Seyyidina Muhammedu, Aleyhi Veselihi Veselam, İşteru لَا أَمْلُكُ لَكُمَنْدَ اللّٰهِ شَيْلَ Efendimiz'in sözünü tekrar ettim. Kendinizi öyle pislik ki davana düşmeden koruyun. Öbür tarafta kimseye kimsenin bir şey yapmak gelmez.